Muhterem efendim, tarih öteden beri büyük davalara karşı düşmanlık besleyenlere şahitli ettiği gibi, o davalara ve onlara omuz verenlere karşı yapılan nüfaksızlıklara da şehadet ediyor. Ciddi dostluğun iktisa ettiği merdane vaziyeti gösterebilmek için nasıl bir tavır ve davranış ortaya koymak gerekir, lütfeder misiniz? Peygamberlerden başlayarak her yeni zuhur, her yeni girilmiş, faslı, ciddi kahramanlıklar ortaya koyarak gerçekleştirilmiş, bu arada ciddi içten ve dıştan ciddi vefasızlıklarla da karşılaşmalar olmuş. Vefa meseleye barın açanlar da olmuş. Bunları söylerken siz Müslümanların sergüdeşli hayatlarına, kadim tarihleri itibariyle genel durumlarına baktığınız zaman da Hz. Musa'ya hem koşanları görürsünüz hem de sırtını dönüp ondan uzaklaşanları görürsünüz. Hz.Mesih'e koşanları görürsünüz, sırtını dönüp uzaklaşanları. Efendimiz'e koşanları görürsünüz, sırtını dönüp uzaklaşanları da görürsünüz. Bu aynı zamanda bu koşanlar arasında da bazen belki geçmişe ait o insanları sorgulama manasına, onlar hakkında tan ve teşni manasına gelebilir, endişe ederim ben. Onlar da bazen vefalı olmanın gereklerini ve hakkı yerine getirmeyebilirler. Tam vefalı olamayabilirler. Yani herkes bir Sıddık'ın Sıddıkiyeti içinde onunla münasebetini devam ettiremeyebilir. Dolayısıyla bunların hepsi görülmüş yani. Bugün de olabilir bunlar. Ama böyle pür vefa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bir şair tekrar eder bu şeyi pür vefasın pür vefasın pür vefa yani. Böyle kendisine pür vefasın pür vefasın, pür vefa diyebileceğimiz insan sayısı çok azdır. Yani o merdane bir vaziyet sergileme meselesi çok önemlidir. O merdane vaziyet sergileme meselesi hakiki manada ve sadakata bağlıdır yani. Vefa duygusunun inkişaf etmesine bağlıdır. Bunu isterseniz müceddet vefayı dini telakiler içinde açılımında görelim. İsterseniz tasavvufta vefadan ne anlamışlar oraya bakarak görelim. Bunlar çok önemli şeylerdir esasen, küçümsenmeyeceği şeylerdir. Gelişçe mütalasını onlara bırakalım siz. Bakar, bugün gün okursunuz onu, bugün de okuyabilirsiniz, yarın da okuyabilirsiniz. Öyle bir duruş hadizatında çok önemlidir. Biz bir şeye koşmuşsak, bir şeye talip olmuşsak aslında hem kendi kendimizi aldatmamalıyız. Yani geldik, koştuk, bulduk filan derken aynı zamanda olmayı ihmal etmemek lazım. Olmadığımız halde olduk diyemeyiz. Vefasızlıkla ve bulduğumuz yer, işte ulaştığımız yerin hakkını vermemiş oluruz. Bir, kendi kendimizi aldatmış oluruz. Bir de hiç hakkımız olmadığı halde, ümidini bize bağlamış, bütün beklentilerini bize bağlamış bir yönüyle, esvap planında. Bizi Cenab-ı Hakk'ın inayetinin daileri gibi, davetçileri gibi gören insanlar vardır. Şimdi düşünün Efendimiz'e koşan insanlar, Efendimiz de sallallahu aleyhi sellem, onlardan sadakat bekliyor, vefa bekliyor. Çok büyük insanlık çapındaki bir problemi Allah'ın izniyle o sebepleri kullanarak çözeceğine inanıyor. Onların hiçbir kıymeti olmasaydı onların oluşması istikametinde ilahi imhal de olmazdı. Bir mehil yaşandı oradan oraya, bir Mekke dönemi, bir Medine dönemi, Raşid Halifeler dönemi bunlar hepsi mehil dönemleridir yani. Demek ki orada o güç oluşacağı, o güç kaynağı oluşacağına kadar gücün de kuvvetinde bir hakkı vardır yani, inkar edilemez. Hikmet vücut bulamıyordu yani, o hikmetin kuvvetle desteklenmesi lazım ki ortaya çıkabilsin. E bu da işte o vefalı insanlar vefasına bağlıydı. Şimdi bir taraftan insanlar koşsun gelsinler oraya, tamam geldiniz böyle gözümün içine bakıyorsunuz benim. Ama bir de beklenen vefa vardır yani. Bu asırlardan beri rehne dar olmuş bir kalenin tamiri adına burada size diyelim mesela siz olun. Evet. Sadece bu şimdi bu eski derden kalma kaç tane arkadaş var onlara söylüyorum. diğerler kulaklarını kapatabilirler. Mesela diyelim ki bu mevzuda ben bir şey olsam insan gibi bir şey olsam gelecek adına bir kısım rüyaların gerçekleşmesini de esvab açısından size bağlasam Cenab-ı Hakk'ın inayetinin sizinle gerçekleşeceğine inansam. Ve bu meselenin şartı da şu olsa, size hiçbir vazife vermeden, hiçbir şey okutmadan, hiçbir meselenin müzakeresini yapmadan, 15 sene burada gözümün içine bakıp beklemek düşüyor. Eğer burada küçük bir kusur ederseniz kendinizi aldatmış olursunuz. Niye geldiniz buraya? Bir kusur ederseniz beni aldatmış olursunuz. Şimdi yani ben bir şeysem, bir şey gibi bir şey isem. Bir şeyi gerçekleştirmeye niyet etmiş bir insansam şayet, beni aldatmış olursunuz. Beni aldatma da hukuku umumiye, ya aldatma demektir. Umumun hukukuna tecavüz demektir. Çünkü çok büyük bir planın berisinde duruyorsun. Hayatını, ömrünü, mefküreni, gayeler üstü her şeyini ona bağladığın bir mefkürenin arkasında duruyorsun, berisinde duruyorsun. Ancak böyle gerçekleşir diyorsun. Şimdi bir de işte onu aldatmış olursun. O bakımdan oradaki oduruş çok önemlidir yani. Ve ya ben Hz. Bediüzzaman'a bir kısım irtat hadiseleri olmuştur ama Efendimiz döneminde ona ilk safta meselenin çilesini çekerek koşan insanlarda bir vefasızlık bilmiyorum. Ne var ki? Derecesine göre belli bir vefa ile ona insatlan ifade etmişler. Bağlılıklarını her zaman seslenmişler Belli bir sadakatla yani sıddık Ekber, Ekber bir sadık. Öbürlerde de Kebir sadık. Mesela sıddık Kebir olmuşlar onlar veya sadece Sıddık olmuşlar. Üstadın saf evveldeki talebeleri arasında da file çok azdır. Ona koşan insan sayısıyla fireyi mukayese edecek olursak çok azdır. Samimiyetle bugünkü durum, tablo gelecek adına çok ciddi bir şey vadetmediği halde. Ve onlardan çoğu bir ikisi müstesna ümmi oldukları halde. ...sosyal hadiseleri bilemedikleri, yorumlayamadıkları halde... ...sadece o zatın inandırıcı genel tavrına, duruşuna... ...ortaya koyduğu asarı ve yüzidesine... ...layikalardaki mantıklılığına, şartlara göre, konjöktüre göre... ...mücadele üslubuna bakarak inanmışlar yürekten. Hiç ayrılmamışlar. Sonuna kadar 40 sene yanında duran insanların çoğunu ben de gördüm. Hiç ayrılmamışlar. Hep refah ile dimdik durmuş... ...onun yanına gitmiş olmanın hakkını vermişler. Bu da iradelerin hakkını vermeye bağlıdır. açıdan bundan sonraki insanlar da böyle... ...büyük bir dava adına, bir mefküre adına... ...yer bir yere koşuyorlarsa... ...bence onun hakkını verme mecburiyetindedirler. Yoksa kendileri sadece... ...boşuna bir maraton yapmış olurlar. Boşuna koştular, bir iş yapıyor gibi... ...kendilerini aldatmış olurlar. Çünkü hiçbir şey yapılmıyor. Bu aynı zamanda onlara... Dil olmuş, bağlamış her şeyini, bütün emellerini onlara bağlamış, insanları da aldatmış olurlar. İşte bu itibarla orada duruş, samimane duruş, eğilmeden duruş, kararlı duruş, 10 sene, 20 sene, 30 sene, yine Süleyman Nazif'in sözü, bu ümit benimle olduğu müddetçe 300 sene, 400 sene, 500 sene bekler. 500 sene bekleme dünyanın o kadar ömrü yok. Fakat dünyanın ömrü olması da biz 500 sene beklemeye kararlı izlemeliyiz. Bu arada bizim şahsi isteklerimiz ihmale uğradı. Yüzas hislerimiz ihmale uğradı. Bunları hesaba katıyorsanız arkadaş sizin ayrı hesabınız var. Bu hesap çelişkisi içinde problem halledilmez. Gelin hesaplarımızı bir kere daha gözden geçirelim. Esasen hesapta tevhide ulaşalım. mesela. Ama bir şey daha diyeyim ben burada ek olarak. Dini mübine hizmet adına adandım demiş. Başka adım yok. Benim adım Ali, Veli, Bekir, Osman, Ömer değil. Benim adım adammış. Adammış demiş gelmiş yani birinin yanına. Şimdi sonra da adammış gibi değil de başka şeylerin arkasından koşan gevşek adeta duygularıyla çözülmüş bir insan gibi. Yani bir lokma ekmeğe koşan bir insan gibi davranıyorsan, bir küçük nefsaniyek arkasından koşan bir insan gibi davranıyorsan, sen çok önemli bir davaya ihanet ediyorsun. Vahşi Hz. Hamza'yı cennete göndermişti. Sadece cismaniyeti itibariyle Efendimiz'in yanında değildi artık. Ondan dolayı da Efendimiz bir teessür görmüştü. Ve buyurmuştu ki, vahşi bana görünme. Ya İslam davasına, sizi ümidinizi kırarcasına, bir yönüyle ihanet eden insanlara karşı bana görünme demeye benim hakkım yok mu? Beni ümitlendirip gelenler, ümidime bir darbe vurarak ayrılıp gidiyorlarsa benim de o kadar demeye hakkım yok mu? İşte Kıtmir'le Sultan meselesi, Necdet Hoca'nın mukayese mi edilir demesinin arkasındaki espri bu. Serzenişim bir şeye. Ben insanım diyen, adammışım diyen insanlarda görülecek hesaplarımız var. Onu sorarlar. Allahümme aynna alâ zikrik ve şükrik ve husn ibadetik.